ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulü ve nebiyya. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler, bizleri ekran başında internet üzerinde seyreden kardeşlerimiz. Allah subhanahu wa taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hamdolsun Allahu Teala'ya. Sonsuz defa hamdolsun ki yine bizleri Kur'an-ı Kerim'i anlamak adına bir araya topladı. Allah günümüzü, gecemizi bereketli kılsın kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala buraya gelmek adına sarf etmiş olduğunuz her bir adımınıza ecir ikram buyursun. Kardeşlerim, bildiğiniz üzere Geçen haftaki tefsir dersimizde 16. ayeti kerime işlemiştik. Tabi bugün işleyeceğimiz ayeti kerime ile bir bağlantı kurarak başlayalım dersimize inşallah rahman ki bugün bahsedeceğimiz ayeti kerimeler daha iyi anlaşılabilsin. Hatırlıyorsanız geçen hafta şöyle bir kapanış yaparak dersimizi nihayetlendirmiştik. Allah subhanahu ve Teala Bakara Suresinin 16. ayeti kerimesinde o dalaleti satın alanlardan bahsetmişti. Hidayet ve dalalet arasında bir tercih yapıldığını ve hidayet durur iken dalaleti tercih edenlerin ise iflas eden bir ticaretle iştigal ettiklerini haber vermişti Allah-u Teala. Yani onların ticaretinin aslında Karlı bir ticaret olmadığına haber vermişti Allah bizlere. O münafıkların, münafık vari amel edenlerin, o minvalde nifak özelliği taşıyanların. Ne dedi Allah subhanehu ve teala? اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُوا الدَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا Hatırlayın. Onların ticareti kâr etmemiştir. Niçin etmemişti kardeşlerim? Geçen hafta uzun uzun üzerinde durmuştuk. Hidayet var iken dalalet, dalaleti tercih ettikleri için Allah onların anlayacağı dilde çok iyi oldukları bir alanda ki o da ticarettir. Karı ve zararı bildikleri için Allah onların dilinden konuşarak hitap ederek dedi ki sizin ticaretiniz iflas etmiştir. Şimdi Allah bize böyle bir profil çiziyor. Geliyor bugünkü işleyeceğimiz ayeti kerimede Allah Subhanahu ve teala biz daha iyi anlayalım diye. Biliyorsunuz lisan da da bir kaidedir, belagatta da bir kaidedir, usulle de bir kaidedir, teşbih vardır. Hatta bizim dilimize yerleşmiştir değil mi? Teşbih de hata olmaz. İşte birilerini bir şeye benzetiriz. Mesele daha iyi anlaşılsın, ehemmiyetine daha iyi vurgu yapılsın diye kolay anlaşılsın diye teşbih yaparız. Allah Subhanahu ve Teala böyle münafıklardan bahsetti, özelliklerini anlattı, özelliklerini anlattı. Münafıklar da şunlara benzer diyor ve bizlere bugün hitap ediyor. Şöyle buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala Bakara Suresinin 17. ayeti celilesinde. Bismillahirrahmanirrahim. Meseluhum ke meselillezistew nara Diyor ki Allah subhanehu ve teala bakın mesel aynı bizim Türkçemize de yerleşmiş bir kelimeyle Allah hitap ediyor. Onların diyor meseli yani onların örneği onların durumu şunun gibidir. Kimin gibi? Ateş yakan birisi gibi istıqad nara. Felmen Düşünün kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala ateş yakan bir adamdan örnek veriyor. Subhanallah. Çok ilginç ya. Şimdi bu konuyu daha iyi anlayabilmek için sizleri sınama vakti. Hatırlayın birkaç hafta önce münafıklar konusuna girizgah yaparken bir soru yöneltmiştim sizlere. Hatırlamaya çalışın. Demiştik ki münafık niçin münafıktır? Münafıkları anlayabilmek için bir münafığın münafık olmasına iten etkenler, faktörler üzerinde durmuştuk. Bir insan niçin münafık olmak ister de. Mekke'de niçin münafık yoktu da Medine'de mantar gibi türediler demiştik. Bunu sormuştum ben ve de demiştik ki kardeşlerim hatırlatmak adına İslam'ın otoritesinden korktukları için münafık olmuşlardır. Nasıl yani hocam şöyle İslam'ın otoritesi demek orada sözü geçen sadece Allah demektir. Eğer ki sen Allah subhanahu ve Taala'nın razı olduğu ahkamın boyundurluğuna girmezsen, ezilerek, büzülerek ya cizye ödersin ya da İslam sana savaş açar. Yani işin özü onlar imanlarının tezahür etmelerini ve küfürlerini de ketmetmelerinin tek bir nedeni vardı ki o da İslam'a, o topluma şirin gözükmekti. Onlardan yani İslam'danmış gibi gözükmekti ki güven içerisinde yaşayabilsinler. Güven ifadesini lütfen zihnimizin bir yerine yazalım. Bugün çok lazım olacak. En çok serdedeceğimiz kelimelerin arasında güven var bugün. Münafık güvende olabilmek için münafık olur. Evet. Çünkü İslam'danmış gibi gözüktü. Ne oldu? Mirastan faydalandı. Evlilikten faydalandı. İslam'ın ganimetlerinden faydalandı. Vesaire vesaire. Doğru mu kardeşlerim? Yani İslam onun zahirine hükmetti. Toplum, İslami toplum Medine onun zahirine hükmetti. Ve kendilerinden bir parça saydı. Meseleye böyle bakınca münafıkların ahvali ne oldu? Güven içerisinde yaşar hale geldiler. Ha bu İslam'ın tebası olanların güvensizlik içerisinde yaşadıkları manasında değil. Hem kafir olacaklar hem de Müslümanmış gibi yaşayacaklar. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi ne ilginçtir ki münafıkların ta başındaki ayeti kerimede Allah Subhanahu ve teala... Bizlerle konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. İlk başladığımız yeri anlayabilmek için burada tam 12'den bir örnek veriyor. Diyor ki, <gülüyor> Onlar, onların halini benzetiyor. Kime? Ateş yakan bir adama. Şimdi soru geliyor kardeşlerim. Bir insan niçin ateş yakar? Ormanda olduğunuzu tasavvur edin. Yani ışığın olmadığı bir yerde, yani şimdi şöyle bir atmosferde yakılan ateşten bahsetmiyorum. Yani ışığın olmadığı bir yerde bir kimse niçin ateş yakar? Evet kardeşlerim. Allah razı olsun. Bir, her şeyden önce kendisine musallat olmayı hedeflemiş bötüden börcüden yılandan çıyandan ona tehlike arz eden her şeyden korunmak için ateş yakar bir yolunu bulabilmek için ateş yakar iki bu ikisinin insicam ettiği toplandığı tek bir kelime vardır kendisini güvende hissedebilmek için subhanallah Hakikaten de münafıklar öyle yapmadılar mı? Allah öyle bir örnek veriyor ki onların halini bize tasvir ediyor sanki. Güvende olabilmek için İslam'ı, imanı izhar edip küfürlerini bunlar gizlemediler mi? Bir insanda güvende olabilmek için işte yılandan, çıyandan kendisini koruyabilmek için ateş yakar. Ve kendisini güvende zanneder. Doğru mu kardeşlerim? Evet. Ama ayet böyle bitmiyor. Eda etme haulehu. Hatta o ateş etrafında güvenle yaşayabilmesi için öyle bir durumda hayatını idame edebilmesi için aydınlatır diyor Allah. Eda etme haulehu. Ama münafıklar Allah'ı aldattılar demiştik. Münafıklar Allah azza ve Celle'yi alaya almışlardı demiştik. Öyleyse bu ayet burada bitmez. Bitemez kardeşlerim. Ki Allah subhanahu ve teala ذهب الله binûrihim. Allah onların ateşini söndürdü diyor. Ne demek bu? Belki Medine'de imanını izhar eden bu manada ama küfrünü ketmeden bir münafı, belki kimse tespit edemeden öldü gitti. Ganimetlerden faydalandı vesaire vesaire. Ama esas ateş, esas onun adına nur, ışık nerede kifayet etmeyecek ahirette? Vallahi kardeşlerim, bunu içtenlikle söylüyorum. Bize ateş bu manada ateş, ışık olarak söylüyorum. Yakacak olan ateşi değil, buranın altını çizin lütfen. Yoksa Allah bizi cehennemden beri kılsın inşallah. Kastım, bizi aydınlatacak olan nurdur. Işıktır. Bize yol gösterecek olan ışıktır. Kendisiyle ferah bulabileceğimiz nurdur. Bu bize esas nerede lazım kardeşler? Ahirette lazım. İşte Allah subhanehu ve Taala, zahaballahu الله binurihim. Ve fi Allah onları karanlığın tam ortasında koyu vermiştir. Vallahi belki bu dünyada koymadı. Dedim ya o ahval üzere ölen münafıklar oldu belki. Ama Allah onları hangi karanlıkta bırakacak? İbn Abbas radiyallahu anhum dediği gibi o karanlık diyor Allah'ın azabıdır. İşte Allah Oradan münafıkların elinden tutmayacak kardeşlerim. Şimdi, tekrar münafıkların ahvalini bu ayeti kerimenin çerçevesinde tasvir etmeye devam edecek olursak, şunu görürüz. Münafıkların güvende olmak istemelerinin nedeni nedir? Yani, şöyle ifade edelim. Münafıklar hep nereye yatırım yapmışlardır? Dünyaya yatırım yapmışlardır. Allah sizlerden razı olsun. Bakın bunu daha iyi anlayabilmek için hep beraber düşünelim kardeşlerim. Hep beraber. Şimdi Allah'ı kandırdığını zannediyor. Değil mi kafir? iman ettiğini dışarıya yansıtıyor. Allah'ı kandırdığını müminleri kandırdığını zannediyor ganimetlerden faydalanıyor, ondan faydalanıyor, bundan faydalanıyor. Mescide Müslümanmış gibi giriyor. Müslümanlarla beraber omuz omuza yürüyor vesaire vesaire. Peki bunu niçin yapıyor? Sadece dünyada rahat edebilmek için yapıyor. Bakın bu münafıklara has bir özellik değildir. Kim ki Dünya için çalışır ve ukbasını unutursa nifaki bir amel serdetmiş olur. Evet bu kadar iddialı bir cümle. Çünkü münafıklar dünyada rahat edebilmek için dünyaya yatırım yaptılar öyle değil mi? Yoksa niçin imanlarını açıkladıkları gibi aynı şekilde kafirlerin yanına gittikleri zamanda biz Allah'a iman ettik Bizim kafirlerle, küfürle, batılla işimiz olmaz diyemiyorlar. Çünkü onların tek bir amacı var dünyada rahat edebilmek. Bu ayeti bu konudan kopuk algılarsak bizim hayatımızda hiçbir manası olmaz kardeşlerim. Şimdi tekrar bakın bir öyle gidiyorum bir böyle gidiyorum ki konu anlaşılsın. Şimdi dünyaya yatırım yapıyor ya bu milafıklar. bakın Allah yine ayete dönüyorum ateş yakıldığına örnek getiriyor ama aynı Allah Subhanahu ve teala o ateşin sönmeye mahkum olduğunu ifade ediyor demek ki biz bu süreci ikiye ayıracağız dünya ve ahiret Rabbim bize öyle bir ışıktan istifade edebilmeyi ikram etsin ki hem bu dünyada hem de ahirette faydalanalım kardeşlerim bize Allah sönmeyen nur ikram etsin düşünün ya elektriğimiz gittiğinde ufacık bir fener bize ne kadar rahatlık veriyor değil mi işte münafıklar da dünyada kendilerini öyle zannediyorlardı vallahi aynen böyle Kendilerini huzur, rahat, müreffeh bir ortam. Aynı bir fenerin misali. Ama Allah o fenerin bataryasının biteceğini bize vaat ediyor. Vehevallahu binûrihim ve terekahum fî zulümât illâ Öyle gün gelecek ki ben onların ışık aldıkları bataryayı bitireceğim. Onlar karanlığın tam ortasında kalacaklar. Bu ayeti bu meseleden kopuk düşünmemeliyiz kardeşlerim. Şimdi madem ki mesele dünyaya değil ukbaya yatırım bu ayeti de bu çerçeve dahilinde incelememiz gerekiyor kardeşlerim. Şimdi münafıkların özelliği neydi? Burayı lütfen unutmayalım inşallah. Ukbayı tamamen unutup Sadece bu dünyada rahat bir yaşam sürebilmek için efor sarf etmek. Bütün yatırımlarını dünya için yakmak. Ama biz öyle bir ışıktan faydalanmamız gerekiyor ki kardeşlerim. Öyle bir nurdan istifade edebilmemiz gerekiyor ki bize ahirette faydası olsun. Çıkaracağımız ders şu kardeşlerim. Şöyle sorulabilir ki öyledir de. İnşallah birazdan paylaşacağım ayeti kerimeler de hep teşbihtir. Yıldırımdan bahsedeceğiz. Gök gürültüsünden bahsedeceğiz. Kara bulutlardan bahsedeceğiz. Peki bunun neresini tefsir edeceğiz biz? Aslında çok değil. Bu ayeti kerimeden de bir ateş, sönen bir ateş. Belki çok şeyler söyleyemeyebiliriz. Ama münafıkların dünyaya yatırımdan ötürü Böyle bir özelliklerinden ötürü bizim çıkaracağımız ders şudur. Biz öyle bir yatırım yapacağız ki bu dünyaya değil ahirete olmalıdır. Ve biiznillahi teala ahirete yap yapılan yatırım ise bizi asla ışıksız koymayacaktır. rahman Dünyaya yapılan yatırım Dünyanın gözümüzde hiçbir değer ifade etmiyor olması bu manada. Bizlere kardeşlerim, ahiret için dünyasını heder eden sahabeleri hatırlatmalı. Öyle değil mi? Çünkü bakın, bir süreç çizdim. Bu ayeti kerimeden bunun dışında da çok bir şey anlaşılmaz. Dünyaya yatırım yapan münafıklardan bahsettik. Ama münafıklar böyle yapıyorsa, nifak özelliği taşıyan bir kimse böyle yapıyorsa, mümin ne yapmalı kardeşlerim? Ahirete yatırım yapmalı. Çünkü bu dünya bizim için gelip geçicidir. Öyle değil mi? Esas bizim faydalanacağımız yer ahirettir. Onun için nereye ve nasıl yatırım yapılması gerektiğini Yine her zamanki gibi gelin bize seneler önce öğretmiş bu meseleye nasıl bakılması gerektiğini hayatlarında model olarak bizlere öğretmiş sahabelerden öğrenelim. Kimden öğrenelim kardeşlerim? Ebezer radıyallahu andan öğrenelim. Allah kendisinden razı olsun. Dünyanın Dünya merkezli düşünmeyip Ukba merkezli nasıl düşünülmesi gerektiğini Bize anlatan Öğreten eşsiz bir sahabe Subhanallah Münafıklar gibi olmak istemiyorsanız diyor bize zımnen Kalkmış vücuduyla Hayatıyla yaşantısıyla, varlığıyla bize haykırıyor. Ebadar radıyallahu an. Diyor ki, münafıklar gibi olmak istemiyorsanız, nifak özelliği taşımak istemiyorsanız, Allah azza ve celle'nin katında, ukba'da kazananlardan olmak istiyorsanız, beni görün demek istiyor zımnan ebadar. Radıyallahu an. Çok ilginç. Ebader'in yaşlı olduğu dönemden bahsedeceğim size. O Mekke'deki delikanlı, Mekken'in müşriklerini böyle alt eden, onlara kafa tutan Ebader gitmiş, hay haylice böyle yaşlanmış bir Ebader, radıyallahu an. Sahabe onu ziyarete gelir kardeşlerim. İçeri girer. Ebeder radıyallahu anh onu buyur ettikten sonra sohbete başlarlar. Lütfen bunu anlatırken, dünya merkezi ve ukba merkezi meselesini unutmayın da konu anlaşılsın. Örnek anlaşılsın. Işık olsun bize. Misafir gelen Ebadara sorar radıyallahu an Der ki, Ya Ebeder, Eynemeta'ukum? Böyle eve baktıktan sonra o misafir, öyle değil mi? Hepimiz yeni bir eve geldiğimiz zaman ilk misafir olduğumuz bir evin şöyle mobilyasını bir gözden geçiririz. Değil mi? Televizyon acaba plazma mı? LCD mi? Yani bu, bu süreç doğaldır. O da böyle bir bakar. Ya ebeder Eyneme ta'ukum Der ki Ya ebeder senin eşyaların nerede? Nerede? Subhanallah. Nasıl bir cevap verir biliyor musunuz kardeşlerim? Der ki: "Lana beytun hunak." Bizim diyor şu orada bir evimiz var. "Nursilu ileyhi salih mata'na." Diyor ki bizim şu orada ötede bir evimiz var. Böyle yeni aldığımız eşyaları, işe yarar eşyaları biz diyor oraya gönderiyoruz. Tabi Sahabe soruyu soran Sahabe anlar Şorda evimiz var ifadesinden Ahireti anlar soran Lene beytun hunek Bizim şoracıkta Evimiz var İşe yarar eşyalarımızı Biz genelde Oraya gönderiyoruz Subhanallah Sahabe anlar. Cahil değildir sahabe. Der ki, peki ya Ebederrin, sana bu dünyada o eşyalar lazım gelmez mi? Ebeder cevap verir. Der ki doğru söylersin. Walakin lakinne sahibel menzili la yetrukuna fih. Der ki, Doğru söylersin de evin sahibi bizi bu evde koymayacak ki ben eşyalarımı bırakayım. Allah akbar. Dünya merkezli ve okba merkezli düşünmek böyle olsa gerek. Diyor ki Lana Baytun Hunek, bizim şu aracıkta bir evimiz var, oraya gönderiyoruz. Ardından da sorulan soruya verdiği cevaba bakın. Bizi diyor bu evin sahibi burada koymayacak ki yani biz burada kalıcı değiliz ki ben buraya yatırım yapayım. Vallahi belki bu ayet ancak böyle tasvir edilebilir. Dünya merkezi olmak yerine ukba merkezi düşünmek ancak böyle olabilir. Allah bize böyle anlayışlar ikram etsin kardeşlerim. 18. 9. ayeti kerime'de tabii fi zulumatil yubsirun onlar görmezler dedik. Onlar karanlık içerisinde kalırlar dedik. Sonra devam ediyor Allah Subhanahu ve Teala. Summun bukmun umyun fehum görmezler işitmezler, konuşmazlar. Onlar dönücü de değillerdir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Şimdi Tabi burada kör, sağır ve dilsiz olmaları hakiki manada değildir. Yani onlar anatomik olarak özürlü kimseler olduğu için söylemez Allah subhanehu ve teala bunu. Onlar mecazi olarak nedir? Sağır oldukları için hakkı duymazlar bir. Kör oldukları için hakkı görmezler iki dilsiz oldukları içinde hakkı haykırmazlar 3 onlar diyor ki bu özelliğe sahiptirler ne demek bu kardeşlerim bugün kim hangi şartlarda olursa olsun münafıkların dışında çünkü bu nifakî bir özelliktir hak gelir sen hakka kulağını tıkarsın Hak seninle yüzleşir Hakka karşı yüzünü örtersin Hak senden Hakkı haykırmanı ister Sen Dilsiz birisine dönersin Allah bizi böyle olmaktan beri kılsın Bu nifahi bir özelliktir Allah işte münafıklar hep böyle yapar der Ve öyledir de Hani Taha suresinde de Allah subhanehu ve teala şöyle buyurur kardeşlerim. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعَيْشَةً دَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ a'ma. Kim ki benim zikrimden yüz çevirirse onun için sıkıntılı bir hayat vardır. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا biz onu diyor ahirette kör olarak haşredeceğiz Allah-u Ekber bakın Allah bize öyle bir senaryo çiziyor ki kardeşlerim yani teşbih de hata olmaz derler bir tiyatro sahnesi çiziyor ki sanki oynanmış biz anlayalım diye o kul dile gelir وَقَالَ Rabbim limahashartani a'ma wa kad kuntu basira Ey Rabbim beni niçin kör olarak haşrediyorsun ki ben bundan önceki dünyada görür idim Allah Subhanahu ve Taala cevap verir. "Kezalik etetke ayatuna Sana bizim ayetlerimiz geldi. Fanasitaha Sen o ayetlerimizi görmezden geldin sen bizim ayetlerimizi tabir yerindeyse adam yerine koymadın itibar etmedin benim ayetlerimi hiçe saydın <gülüyor> bugün de sen hiçe sayılıyorsun Subhanallah. Allah Azze ve Celle'nin bizleri Allah muhafaza, yevmül kıyamede hiçe saydığını bir tasavvur edin. Allah muhafaza, Allah'ın ayetlerine bu dünyada sırt dönen, bugünün terminolojisiyle söyleyin mi kardeşlerim? Allah subhanahu wa Taala'nın ayetlerini bugün ignore yapan, ki ignore ne demektir? Kulak arkası yapmak demektir. Adam hesabına almamak demektir. Hiçe saymak demektir. Bugün kim? Kim olursa olsun Allah Subhanahu ve Taala'nın hükümlerini, ayetlerini, beyanatlarını ignor ederse Allah'ın vadidir Allah da onu kıyamet gününde ignor edecektir. Onu hiçe sayacaktır. İşte bu ayeti kerimede olduğu gibi körlük, sağırlık ve dilsizlik mecazi manadadır. Allah'ın ayetlerine, hakkına, hakikate göz kapamak, kulak tıkamak ve dilsiz olmak demektir. <gülüyor> bu ayet sizleri şimdi biraz denklemin diğer bir yönünden almaya davet edeceğim kardeşler. Şimdi bu münafıkların zaviyesinden Kafirlerin zaviyesinden, nifak özelliği taşıyanların zaviyesinden hakka yönelik, hakka karşı ciddiye almamak, kale almamak demiştik. Doğru mu? Bu ayet böyle. Peki biz bu ayette nasıl bir ders çıkarabiliriz? Allah münafıklar böyle böyle yapıyor demiş. Allah Subhanahu ve teala kafirler böyle böyle yapıyor diye bize serdetmiş. etmiş beyan etmiş Allah Subhanahu ve Teala. Ama inanın biz bu ayeti celileyi tayyibeden ders çıkarmak istiyorsak Allah Subhanahu ve Teala'nın mesajıyla şu dünya hayatında kavuşmak, buluşmak, ders çıkarmak istiyorsak ters bir denklem kuracağız. Soru yöneterek başlayalım inşallah. Biz Müslümanız. Hakkın münadileriyiz kardeşlerim. Doğru mu? Elhamdülillah. Allah bizim ayaklarımıza sabit kılsın. Müminiz. Allah'a iman ediyoruz. Her şeyin, yaratıcısının Allah, hükmedenin Allah, yönetenin Allah olduğuna inanıyoruz. Safımız haktan yana. Elhamdülillah. Ama Adem Aleyhisselamla başlayan karşı tarafta bir saf var. Nedir o safın adı? Batıl. Peki hakla batılın mücadelesi ne zamana kadar devam edecek? Kıyamete kadar. Şimdi sunmum bukmun umyun fahum le Kör olmak, dilsiz olmak, onları ciddiye almamak. İşte bu ayeti şimdi denklemi tersten kuruyoruz. Hakkın safında yer alan bizler. Bugün üzülerek de olsa ifade ediyorum kardeşlerim ama batılın fikri saldırı saldırılarıyla maruz kalıyor muyuz? Batıl bugün bizi içten fethetmeye çalışıyor mu? Evet. İslam'ın pak temiz böyle Allah Subhanahu ve teala'nın dareyn saadetini temin etmek için gönderdiği temiz risaletini Batılılar bulandırmaya çalışmıyor mu? Vallahi evet. Peki biz Müslümanlara düşen Batılıların saldırılarına karşı fikri saldırılarına karşı ne yapmaktır? Bu ayeti kerimeyi göz önünde bulundurarak cevap verelim batılın fikirlerine karşı ne yapmaktır kulağımızı tıkamaktır batılın İslam'ı yok etmeye yönelik çalışmalarına karşı hakkı haykırmaktır münadinin sesi olmaktır yine batılıların oyunlarını kafirlerin kirli tezgahlarını görmek ve bunu ümmete bilinçlendirmek değil midir? Vallahi bu ayeti kerimenin her ne kadar muhatabı kafirler olsa da bunun ters açısından muhatabı da bizlerizdir. Çünkü bugün görüyoruz ki maalesef Müslümanlar genel itibariyle batılın fikirlerini İslam'a karıştırmıyorlar mı? İslam'dan saymıyorlar mı demokrasi gibi mesela? Demokrasi İslam'dandır. Bunu dillendirenler Müslümanların kendileri değiller mi kardeşlerim? İşte bizim bu ayeti kerimeden çıkaracağımız ders, nasıl ki batıldan bize yönelik, fikirlerimize yönelik, İslam'ımızı tahrip etmeye yönelik çalışmalar geliyorsa, saldırılar geliyorsa, onlara karşı kulaklarımızı tıkamaktır. Onların oyunlarını görmektir. Ve kınayıcının kınamasını aldırmadan hakkı haykırmaktır. Bizim bu ayeti kerimeden çıkaracağımız ders vallahi bundan öteye gitmez kardeşlerim. Şimdi batıla nasıl özür diliyorum, batıla nasıl kulak tıkanır? Hak nasıl haykırılır? Batılın oyunları nasıl görülür? Yahut da batılın pisliklerinden gözlerimiz nasıl kaçırılır? Bunu kimden öğrenelim? Bunu Habib İbn-i Zeyd radıyallahu anh'dan öğrenelim. Batıla nasıl kulak tıkanırmış? Hak korkusuzca nasıl haykırılırmış? Batıla karşı nasıl böyle... Kulakların böyle hiç duymamak üzere kapatılırmış. Habib İbn Zeyd radıyallahu anh'dan öğrenelim. Habib İbn Zeyd hicretin dokuzuncu senesidir. Musailamatul Kedab, Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Yalancı peygamber, peyda olur. Medine'de bir kargaşa Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mektup gönderir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den yalancı peygamber Museyleme'ye bir mektup, iki mektup Museyleme taraftar bulur. Uzatmıyorum kardeşlerim. Museyleme ağını genişlettikçe genişletir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Kafa tutacak kadar cesaret bulur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerini toplar. Der ki ey ashabım Musaylemetul Kezzabe mektup gidecektir. Aranızdan birinizi seçtim. Der ki Habib İbni Zeyde sen gideceksin ya Habib. Hay hay ya Resulallah. Semi'ne ve ata'ne Habib İbni Zeyd radıyallahu anh mektubu alır ve gider Museyleme'nin yanına Musayleme'ye mektubu verir Musayleme der ki bunu bağlayın halbuki nedir kural elçiye zeval olmaz çünkü Allah'ın Resulü Musaylemeden gelen mektubun elçilerine şöyle demişti eğer ki elçiye zeval olmaz, kaidesi olmasaydı sizi burada katlederdim. İşte böyle bir peygamber, böyle bir rahmet peygamberi onlara bir şey yapmazken Musaylemetul Kezzab Habib İbni Zeyd'i tutuklar. Der ki yarın bunu huzuruma getirin. Habib İbni Zeyd'i bir çarmıha bağlarlar. Hareket etmemesini sağlarlar yani. Uzatmıyorum kardeşler. Batıla nasıl kulak tıkanır? Bundan sonrasını ravi anlatsın gelinde. Musaylamatul Kezzab Habib İbni Zeyd'e sorar. Der ki أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّٰهِ Diyor ki Habibe Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamber olduğuna şahadet ediyor musun? Habib Ibn Zeyd radiyallahu Na'm أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا ve أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Doğal değil mi? Bir şey yok yani. Bir enteresanlık yok. مُسَيْلَمَةُ الْكَذَّبِ Yalancı peygamber ya esas soru geliyor. Diyor ki اَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ Peki benim Allah'ın peygamberi olduğuma şahitlik eder misin? Orada da zebani bir şey bekliyor. Zebani diyorum. Cellat elinde kılıçla. Bakın kardeşlerim. Hakk'a nasıl kulak tıkanırmış? Habib İbni Zeyd cevap versin. Bu soruya ancak böyle cevap verilir. Bir kimse ancak böyle bir cevapla rencide edilir. Adam yerine konmaz. İnfi özünüyüm samma, an semaîma. Takuul. ki Vallahi, senin söylediklerini duyabilmek için kulağında tıkanıklık var. Seni ben diyor duymuyorum. Diyor ki Musailema Türkedap. Vurun diyor onun vücuduna bir kılıç darbesi. Diyor ki onun vücudunun dörtte biri kopmuştu. Aynı soruyu diyor Musayleme'tul Kazzab yine sordu. E teşhadu enni Rasulullah benim Allah'ın peygamberi olduğuma şahitlik eder misin? Aynı cevap. İnne fi uduni samma an sima ma Senin söylediklerini duyabilmek için Kulağımda tıkanıklık var ben seni duymuyorum. Diyor ki bir kılıç darbesi daha vurun. Ravi diyor ki en son cümleler dökülene kadar vallahi diyor biz vücudunun hiçbir et parçasının bulunmadığına şahit ettik. Vücudunda et parçası kalmamış hala söylüyor aynı cevabı. İşte batıla kulak tıkamak budur. Hakkı haykırmak budur. Bu ayetin diğer bir denklemi, diğer bir çözümlülüğü bizim açımızdan budur. Allah bize böyle bir duruş ikram buyursun kardeşlerim. 19. ve 20. ayeti kerimelerde kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala örneklerine devam ediyor. Hani yukarıda ateşe benzetti ya. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala örneklendirmelerine, teşbihlerine devam ediyor. Aw ka sayib min es-sema'i fihi zulumatun ve ra'du ve barq. Yec'aluna asabi'ahum fi adanihim min es-sawaiqi maut bil Allah Subhanahu ve Teala burada genel olarak şunu ifade ediyor kardeşlerim. Onların durumu aynı gökten sağanak yağan böyle hani kara bulutlar olur ya. Allah subhanahu ve teala onların halini münafıkların halini ona benzetiyor. Gök gürültüsü, şimşek. Şimdi sizlerden bir şey rica ediyorum kardeşlerim. İşte 3-5 gün önce Ankara'da bunu yaşadık. Böyle sabahın akşamına kadar hava kap karanlık. Gök gürültüsü. Bir yandan da şimşek çakıyor. Nasıl bir hava? Kasvetli bir hava. Peki bizim haliyeti ruhiyemiz? Kapkaranlık. Bakın Allah, günlük günistanlık, böyle bir atmosferden, böyle bir havadan, piknik havasından bize örnek vermiyor. Onların durumunu bizim biz daha iyi anlayalım diye, Allah gök gürültüsünden, şimşekten, kara buluttan, o sağanak yağıştan Allah subhane ve teala örnekler getiriyor kardeşlerim. İbni Abbas diyor ki, buradaki karanlık, onların küfürlerine delalet eder. Eğer ki diyor, onlar imanlı olsaydı, Allah onlar hakkında kara buluttan bahsetmezdi. Maşallah işte Allah onların halini, haleti ruhiyesini daha iyi tasavvur edelim diye Böyle örnekler veriyor bize kardeşlerim. Yani buranın çok tefsir edilecek bir yönünün olmaması hasebiyle biz bu ayet-i kerimelerin üzerinde ziyadesiyle durmak istemiyoruz kardeşlerim. Ama Allah subhanahu ve teala 20. ayeti kerimeyle 19. ayeti kelimelerinin bütününde onların korktuğunu bize beyan ediyor. Diyor korkarlar gök gürültüsünde, şimşekte ve 20. ayet-i kerimede 19. ayet-i kerimede mesela diyor ki işte burayı biraz konuşalım onları diyor ölüm korkusu sarar şimşek çaktığında gök gürül dediğinde onlar ölümü hatırlarlar öyle değil mi? gerçekten de öyledir bir afet olduğu zaman da öyledir Korkaklık, bu not etmek isteyen için söylüyorum. Korkaklık, münafıkların şanındandır. Evet. İsmiyle müsemmah öyledir yani. Allah, azza ve celle, şimşeği, gök gürültüsünü, onların korktuğunu bize örneklendirirken, Hadaral Mevut, ölümden bahseder. Peki Allah subhanahu ve ta'ala onlara niçin ölümü hatırlatır kardeşlerim? Ölüm neyi hatırlatır? Ölüm gerçeği hatırlatır. Öyle değil mi kardeşlerim? Ölüm bize bazı hakikatleri hatırlatır. Bakın Allah subhanahu ve ta'ala ölümden bahsediyor. Ölüm korkusu sarar onları diyor. Hatta diyor ki <gülüyor> O şimşek gök gürültüsü hakikati hatırlatmasın diye ne yaparlar? Kulaklarını tıkarlar diyor Allah. Bunun Türkçesi şu Hakikatle yüzleşmek istemezler. Çünkü hakikat onlara neyi hatırlatır? Tek bir hakikati hatırlatır. Ölüm hakikattır. Neye hatırlatır? Tek bir hakikati hatırlatır ki Allah, Allah subhanahu ta'ala'dır. O insanoğlunun acziyetidir. Ölüm insanoğlunun acziyetini hatırlatır. Gök gürültüsüne mani olamıyor olmasını hatırlatır. Bir yağmurdan dahi korunamıyor olmasını hatırlatır. İşte bu gerçekle yüzleşmemek için asabi ahhumfi enim. O gerçeği görmemek, o gerçekle yüzleşmemek için kulaklarını tıkarlar diyor Allah. Bir örnek vereceğim ve örnekle birlikte İnşallahurahman tefsir dersim bugün nihayetlendirmek istiyorum. Gerçekle yüzleşmemek dedik ya münafıklar, Hiçbir zaman ki ölüm en büyük hakikattir. Ölüm en büyük terbiyedir. Rivayetlere göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurur. İbret almak isteyen ölümü hatırlasın. Münafıklar da hiçbir zaman bu hakikatte yüzleşmek istemezler. Kafirler de öyledir. Bir örnek anlatayım. Amerika'da bir doktor kardeşler, gerçek olmuştur ha, araştırıp bakabilirsiniz. Gerçekle yüzleşmemek, görmek istememek, ölümün gerçeği hatırlatıyor olmasından dolayı hiçbir zaman onu hayal etmemek, vesaire vesaire. Amerikalı doktor, tabiptir bu adam. Kendisi anlatır, diyor ki çocuğum doğdu, bebekleri olmuş, Subhanallah. Bebeği olur olmaz doktorlar mesai arkadaşlarını çağırır, babasını yani bebeğin. Der ki senin çocuğun korktasyonu hastalığına yakalanmıştır, daha bebek. Ne de hangi hastalık bu biliyor musunuz kardeşlerim? Kalp, ana damar var ya atar damar o hastalık. Doktorun kendisi yani baba Müslüman olduktan sonra anlatıyor bunu subhanallah. Diyor ki bebeğimin göbeğinden aşağısı mosmordu. Yoğun bakımı aldılar. Ben de diyor o bölgenin ateistlerin diyor babasıydım iman yok yani hristiyan bile değil Allah'a Allah azze celle'nin varlığına inanmayan bir tabip doktor diyor ki bebeği bebek doktorların kucağında ya bir küçücük bir bebek tasavvur edin göbeğinden aşağısı mosmor damar çalışmıyor Demiş ki tabip arkadaşları bir gerçeği paylaşalım. Sen de doktorsun. Bu çocuk sabaha çıkmaz. Senin çocuğun ölecek. Diyor ki sonradan Müslüm olan bu tabip diyor ki ölüm ifadesi o gün beni diyor çok korkuttu. Allah'u akbar. Bakın ilginç olanı kardeşler bu doktor ölüm ifadesinin ardından kulağını tıkamadı. Diyor ki ben Allah'ın varlığına inanmıyordum. Bir yaratıcının varlığına inanmayan ben. Çocuğum ölecek deyince bir gerçeği hatırlattı doktorlar ona. Ne ilginçtir ki diyor. Müslüman olmanın hikayesini anlatırken söylüyor bunu hani sorarlar ya kafir iken Müslüman olana nasıl Müslüman olduğunu anlatsana kardeşim çok ilginçtir bu hikaye herkes gururla anlatır o da bu, bu sahneyi gururla anlatıyor diyor ki doktor arkadaşlarım çocuğun ölecek deyince diyor ki hastanede mescit var mı gittim diyor resepsiyona onu sordum Allah Allah. Danışmaya gitmiş demiş ki bu hastanenin daha bilmiyor hastanede mescit var mı yok mu. İbadethane var mı yok mu bilmiyor. Çünkü ilgilendirmiyor onu. Ama ölüm ona bir gerçeği hatırlatıyor. Çünkü o her ne kadar Allah'ı inkar etse de ölümü inkar edemiyor. Bu bardak var mı kardeşlerim? Var. Ölüm var mı? Var ister inan ister inanma mescit arıyor diyor ki kendi ifadesiyle mescide doğru giderken asansörde kendi kendimle diyor konuşmaya başladım hani sen aciz değildin soruyor kendisine şöyle örneklendiriyor Musluğun diyor bozulduğu zaman hiç yaratıcı aklına gelmiyordu. Gidiyordun bir muslukçu alıp geliyordun tamir ettiriyordun. Paraya ihtiyacım oluyordu. Evet. Gidiyordum bankadan parayı tedarik edip geliyordum. Şimdi kendisine soruyor. Diyor ki niçin doktor olduğun halde çocuğun ölümüne bir çare bulamıyorsun? Diyor ki mescide vardım. Bu acziyetimi diyor, ikrar ettim. Şehadetin elifi, elif be var ya, şehadetin eşhedü en la ilahe illallahın elifi orada düştü diyor kalbime. Acziyeti hissettim çünkü. Acziyeti de hissettiren neydi? Ölümdür, ölüm. İşte Allah onun için ölümü hatırlatıyor bize. Yüzleşin istiyor, kulağınızı tıkayın değil. Mescide vardım, inanmıyorum ki Allah'a diyor. Bunu da gülerek anlatıyor. İşte diyor cahillik. Ellerini kaldırmış mı kaldırmamış mı bilmiyorum. Ama şunu söylüyor. Ey yaratıcı! Daha diyor var mısın yok musun akledemedim. O safaya gelmedim. Ama diyor ben acziyetimin varlığına inandım. Diyor çok az bir zaman dilimi geçti. Daha senin varlığını akletmeye vakit harcayamadım. Var mısın yok musun bilmiyorum ama benden yüce olduğun kesin diyor kızıma yardım et. Diyor ki 10 dakika ya da 15 dakika. Geçmedi diyor yani çünkü bilmiyorum ki diyor yani yaratıcıyla nasıl bir ilişki kurulur bilmiyorum. Varlığını dahi inanmıyordum. Ama diyor kızının öleceğinin haberi hakikat diyoruz biz ona. Bana acziyetimi hatırlattı. Daha bitmedi. Diyor ki, yoğun bakıma geldim. Çocuğum muhtemelen ölmüştür diye. Doktorlar yoğun bakımdan buna işaret etmiş. Diyor ki vallahi geldim çocuğumun göbeğinden aşağıki morluk yok. Dediler ki hemen bir tomografi çekin. Hemen bir kalp emarisi çekin. Vallahi diyor 15 dakika önceki filmle ondan sonraki filmin arasında vallahi diyor hiçbir hastalığın emaresi yoktu. Allah diyor benim kızımı iyi etmişti. Doktorlar inanamıyor 15 dakika ya. Ha bunu bize başka birisi anlatsa belki inanmakta güçlük çekeriz ama bu şu anda Amerika'da yaşayan bir doktordur. Araştırıp bulabilirsiniz. Kendi ifadesidir. Diyor ki vallahi çocuğum şimdi 10 yaşına 10 küsür yaşına geldi. Kalbinde diyor hastalığın zerresi dahi yok. Benim kızım şifa buldu. Ve diyor ben Hastaneden çıktıktan sonra O yarım kalan Elif var ya şehadetin Gerisini diyor tamamladım <gülüyor> Subhanallah Müslüman olmuş yani Ama Bir noktaya gelmek istiyorum Bir hakikati size anlatmaya Çalışıyorum kardeşlerim Bu kardeşimiz Müslüman olmuş bu kardeşimiz Hangi vesileyle Müslüman oldu Müslüman oldu Ölüm hakikatiyle yüzleşerek Müslüman oldu. Allah da bize o yıldırım, gök gürültüsü, kara bulut, şimşek çaktığı zaman önünü işte az bir şey görüyor 20. ayet-i kerimede öyle diyor Allah. Az bir şey yürüyüveriyorlar, şimşeğin diyor ışığı gidince yine kalıyorlar orada. Bu onlara diyor ölüm gerçeğini hatırlatıyor ama onlar ne yapıyor? Bu hakikate kulak tıkıyorlar. Eğer o tabip hakikata kulak tıkasaydı, acziyetini ikrar etmeseydi Müslüman olur muydu kardeşlerim? Olamazdı. İşte biz bu ayeti kerimeleri ve bu ayeti kerimelerin bünyesinde taşıdığı manaları bu şekliyle anlamaya çalışacağız inşallah. Allah Subhanahu wa Taala kardeşlerim bana söylediklerimle amil sizlere de inşaallahu rahman dinlediklerinizle amil olmayı müesser kılsın. Allah subh'ana ve teala bizlere dareyn insadeti ihsan duyursun. Ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın inşallah Allah subh'ana ve teala buraya gelmek adına sarf etmiş olduğunuz her bir adımınıza ecir ve mükafat ikram etsin. Allah hepinizden razı olsun kardeşlerim. Veda etmeden önce kısa bir duyurum var müsaade ederseniz. Malum Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Ee, yine önümüzdeki hafta perşembe olduğunu hatırlatayım da bir karışıklık olmasın. Ramazan'ın başlangıcı itibariyle Ramazan'a has biz tefsir derslerini inşallah cumartesi gününe alacağız. Ki Ramazan'da tefsir dersinin ardından çok yoğun, bereketli, hayır dolu programlar bizi bekliyor inşallah. Ama programların detayları daha net yani çok dakik bir şekilde belli olmadığı için de sizlerle şimdi paylaşamıyoruz. Ama önümüzdeki hafta perşembe karışıklık olmasın diye hatırlatıyorum. Ramazanla birlikte inşallah cumartesiye tefsir derslerimizi kaydıracağız. Allah hepinizden razı olsun. Subhan rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin vel hamdulillahi rabbil alamin ve aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.